Cemaatten ayrıldık, helak oluruz biz. Bu sohbet, cemaat, büyük rahmettir, ayrılık, azaptır. Burada bu sofra kuruluyor. Efendi Hazretlerimizin e, kaddesallahu aleyhi ve sellemetiyle, izniyle, hatta emriyle bu sohbetler devam ediyor. Ben kaç defa bırakmak için de izin istedim. Alamadım. ne işler geldi, bırakayım biraz dedim.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 İmam Gazali'ye demek ki bu hatun Daimam Gazali'nden efendim bahseder, ondan kaynak alır. Işte ta felsefenin zembe hakkında, elestik itikadı hakkında efendim işte İbn Sina'ların, Farabi'lerin yanlış görüşleri, e, bu alemin kadim olduğu, cesetlerin haşr olmayacağı gibi insanı kâfir eden sapık görüşlerinde hep İmam Gazali'den ders e, örnek verir. İmam Gazali bir adama kâfir dediyse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 Şöyle bilim adamı, şöyle işte i̇bn Sina'nın kitapları Avrupa'da okutuluyor. Gavrular bile işte Müslümanlardan öğrendi bu işi diye. Onun tıpta Eş-Şifa diye bir kitabı var. Yani 5-6 cidde bir kitap, tıp şeyinde. Yani göya Avrupa'ya karşı, gavrulara karşı da Müslümanların hünerini, bir de Türklük de var. Yani onlar Türklük de var, Türklerin şeyini falan.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 Ben sohbet arasında şey yapmıyorum. Yukarıdan da çay yaptılar güzel sıcak. İçemedim de bir bardak ama dediler gönme sohbetde nasıl çay içerim burada? Ben çay içersem sen ne kasos içersin? Ne olacak sonra burası? Bilmem ne parkına döner. Burası. Nişantaşı değil ki burası burası cami. Onun için bir şey içmiyoruz, yemiyoruz. Yani adetimiz böyle. Ama siz benden fazla içiyorsunuz. Onun farkındayım. Yani normalde ben şeker hastasıyım. Konuşan da benim. Ama ben o kadar içmem. Çünkü ilim meclisinde...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 fasık ilişkisi, fasıkin şeytanla irtibatları falan vermiş babama yani diye de hocaya ben bir baksın falan baktım güzel yani doktora mı hazırlıyorlar bir şeyler tezmez bir şeyler kimin talebesi bayraktar bayraklına. E şimdi adam her şeyi inkar eden bir adam yani 17 18 hep kaynaklarda onun tefsirinden vermiş altına yani ondan vermiş kara hareti karamandan vermiş ondan bundan vermiş baktım iki üç tane kaynak var Kaynaklarda bir tane Arapça yok. Bir tane Selefi Salih'in eserlerinden bir kaynak olmuş. Nasıl olacak? Bayraktar bayraklı dedi, dedi kaç cilt tefsir yazmış? 18 mi? Kaçmış? Yani bir 10 küsur cilt. O zaman Altaylı soruyor ona. E sen diyor reddediyorsun bu hadisleri şeyleri, fıkıhları, şunları bunları. E sen bu tefsiri neye göre yazdın? Kimseden faydalanmadan yazdın. Anlasana ki yalan yazdın. Kimseden faydalanmadan yazarsan ne olur? Roman olur. Roman olur. Tefsir olmaz. Kimseden faydalanma. Şey İbn Abbas Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sormadan tefsir yapabilir İmam Mücahit İbn Abbas'a sormadan tefsir yapabilir Hepsi Resulullah'tan alıyor, sahabed oluyor, tabiin sahabeden, teveci tabiin, tabiinden yani kaynaksız. Efendim hiçbir şeyden yararlanmadı. Kaynak yok. Kaynak işken Bey Kübra. Böyle bir şey olabilir mi?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 El ilmu el m-a fii, calea, a desena, a feza, a el m-a feza, a sușea, a trinii. El a m-a dus Ne el, calea, bujurdu. Cine? Allat, alat. Jaută, el a m-a dus la el, bakar,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 En ta'leme, senin bilmendir. Enne ta'ati vel ibadete, ta'at, yani Türkçeleşmiş, itaat yani, Allah'a peygambere, itaat, ta'at. Vel ibadete, ibadet, kulluk. Kulluk sade kime? Sade Allah'a. Itaat, hem Allah'a, hem Rasûl'e, hem alimlere Atâ'u Allah'a, Allah'a itaat, ve atâ'u Peygamber'e itaat, ve ulil emri minkum, yetki sahiplerine. Kimdir yetki sahipleri? alimlerdir, yöneticiler değil. Sultan Fatih olsan Akşazleddin'den fetva almak zorundasın. Molla Fenari'ye soracaksın, Molla Gürani'ye soracaksın. Değil mi? Kanun Sultan Süleyman olsan Ebussuud Efendi Hazretlerine soracaksın. Ülül emir esasen alimlerdir. ayet hadis bilmeyen yetkili olamaz. Oraya soracak. Yönetici olabilir. İtaat var. Resule itaat, Allah'a itaatın nesidir? Ta kendisini. O itaat birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Adam birine gittiler bu ate okudular. Dedi bizde Allah Allah'a itaatten vakit bulamadık ki peygambere itaat edelim. E şimdi tamam da kardeş, Allah itaatten vakit bulamadın da Allah neyle itaat ediyorsun? Allah'la mı görüştün? Yok Allah'a neyle itaat ediyorsun? İşte beş vakit namaz kılıyorum, oruç oluşturuyorum, zekat veriyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Nereden öğrendin bunları? Yok Allah'la mı görüştü?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 Kıyam kuğumu'dan çıkar. Kuğumu ayakta durun. Emir var, tamam şunu. Ama adam Uda'nın heykelinin veya bir but'un karşısında da nasıl durabilir? Elini bağlayıp böyle bir gibi He? Durabilir. Taksim'de duruyorlar diye bir ara. Önüne gelen duruyor böyle. Durur, benzinimi bitti, şarjı bitti, belli değil. Durabilir yani. Şimdi bu adamın burada durması ile senin namazda durmanın farkı var mı? Varsa ne var?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 Veya münafığın birisi hacı hocayı kandırmak için veya müftünün kızını almak için camiye gelebilir abdestsiz. Ne bileceksin adam abdest kontrolü mü yapacaksın? Bir ara dolmuşlar camilere Alaedir Efendi babamız Kadde sallallahu anh, anlatıyormuş o zaman ya. Yani. Bahattin dededen ben dinledim. Sami Efendi'nin ihvanlarından. O zaman ziyarete gittik diyor Şeyh Efendi Hazretleri diyor. Tabii bu çok ellilerde peki daha evvel.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 Bu en büyük ibadet. Ibadeti doğru anlayalım şimdi. Hatta İmam-ı Rabbanî Hazretleri Katasallahu auro mektubatında bu işleri incelerken ne buyuruyor? Bir adam ticaret yaparsa. Dükkanda duruyor. Mal satıyor tezgahta. E, namazını kılmış. Eee farzını getirmiş. Bu hangi saatte yapıyor bunu? E, cemaat saati değil. Ezan okunmuş da cemaat bekliyor değil yani. Bir haramlık, mekruhluk yok. Ticaretin helal olduğu saatte mesela cuma saati değil cemaatle namaz saati değil. Bunu yapıyor. Bu adam eğer niyetinde çoluk çocuğuma helalından rızık temin edeyim, onları da muhtaç etmeyeyim, kendim de dilenmeyeyim, ona buna da yük olmayayım şeklinde bir iyi niyetle veya kazandığımın fazlasında olursa ondan da infak yapacak. Çünkü zekat terettüp edecek, sadaka vermesi icap edecek. Sadaka vacip olmasa da yani fazilet olarak gerekecek. Adak yapacak, fitresi var.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 Kerat vakti dedi onlar kılabiliyorlar yani mesela öğlene kalmış on dakika bizde de 20 dakikaya, 25 dakikaya kadar kurtarır fakat e, öğlen ezanı kampçı on dakika adam girmiş camiye durdu namaza i̇şte, öğlenin vakti girmemiş farz olmadığı belli e, dolayısıyla ne kılacak i̇şte, ya tahayyül mesi kılacak ya bir şey eşim şafi ise adam'a selam verirse adam'a ne sormak lazım hangi mezheptensin kardeşimde bir de çatarsın mı? Her mezheptenim, tam mezhepsiz. Öyle olmaz. Derse ki Şafii'yim efendim, sen de dersin, Allah kabul etsin efendim. Niye? Çünkü Şafii de o vakitte caiz. Ama bizim cahiller gibi de. Adam dedi, Adama diyor sen ne, ne vazı kıldın diyor. Tehriyetülmez çık diyor ki, kerahat vakti öğlene bir on dakika kalmış. Diyor kardeşim ben Şafii'yim. O da diyor ki ne olursan ol. La ne olursan ol denir mi Şafii? Sen caiz işte. Orada mezhep iftilafında rahmet var.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 Vele keraat vaktinde evine bir kılak gördü de yani dedi zahiren namaz şey ettiği için eraytellezi yenha abden iza salla hani namaz kılan kulu nehyedeni engelleyeni gördün mü diye ikra suresinde tabi bu Ebu Ceyl hakkındadır ama bu ayetin zahiri manasından hani kılmada diyemedim dedi tabi ilim olarak verilir şunlar keraattır şudur budur da orada kılıyorsa da tabi adamı da gidip böyle eline vuraraktan namazı bozdurma hareketi bu kadar hareketlere lüzum yok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 Ve çünkü ehli sünneti bozmak için bütün dünyanın gavrunun, Amerika'sının, Yahudisinin tek düşmanı kimdir? Ehli sünnettir. Bak, devlet olarak demiyorum. Tek düşmanı dünyada kimdir? Ehli sünnettir. İran'dan barıştılar mı? He? Demiyor muydum size? He? Niye demiyorsunuz bana sen evliya mısın hoca? Niye demiyorsunuz? Ulan evliya bundan fazla ne yapıyor? Bir şey konuşturacaksınız ben şimdi. Yani demiyor muydum size ''Bunlar arka planda dosttur'' He? Yok uranyum bir zenginleştirme, yok şu proje, yok vurdu, yok vuracak. Ben size demiyor muydum ''Bunlar ehli sünnet düşmanı, gavurların dostu'' demiyor muydum sen? Evet. E zaten Suriye'de görünmüyor mu? Evet. Ya. Ne kadar kadına tecavüz ediyormuş o Şii askerleri. El sünnet kadınları mahvolmuş kadınlar, mahvolmuş. Uyuyamayacağız halimiz var ya. O kadar tecavüz varmış, haddi hesabı yok.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 Bir saatliğine kıyardı nikah çıkar, kimden çocuk kapmış belli değil. E bu mütehan bu, nikahlarıyla soyu bozulur, nesebi bozulur, yolu bozulur, şeriatı bozulur, her şey bozulur. E bundan gavurlar rahatsız olur mu? Kimden rahatsız olur? E bizim Mahmut Efendi Hazretleri gibi el-i sünneti yaşayan cemaatlerden rahatsız olur. Türkiye'de diğer el-i sünnet cemaatlerde de vardır. Allah saylarını artırsın. Biz onları da inkar etmiyorum. Her fırsatta biliyorsunuz televizyonlarda bile kaç tane isim sayıyorum. El-i sünnet bu camialardır. Allah Teala hepimizi muhafaza etsin. Hal böyle olunca bizim burada işimiz nedir? Namaz, ilim, ilim, ilim. Bak, namaz kılıyorsun. Aman hayırsın. Sen hayız halindeysen kıldığın namaz lanete sebep olur. Abdestsiz yaparsan secde yavru olursun. Sen hayız halindesin veya nifas 40 gün doğumdan sonra burada namaz olur mu? Olmaz. E ne karışıyor? Ben namaz kılıyorum. Kılamazsın.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 Ondan sonra bu kalkmış, 77 tane atıyor. Niye? Sinirim çok bozuk bu meluna diyor. Bindirebildiğin kadar git. Olmaz. Sekizinciyi attığın zaman şeytan sana güler. Niye güler? Lan yediye kadar canımat tak etti der. Yediden sonra Allah'ın şeyini sayısını açtığın için sen de günahkar oldun benim gibi bana arkadaş oldun der. Şeytana maskara olursun. Yedi dediğimi sekiz atmayacaksın kardeşim. İki tane kadıyı Mevla sabah çeker. Zina eden Bekarsa evlilik geçirmemişse yani o anda bekar olmak şart değil. Evlilik geçirmemişse 80 sopa mı? He? He? Life telafı çıkartmayın durun. Femani celdeten el zaniyu zinadan kadın ve zani zinadan fezidu kullu vahidin birine sopa adın 100 celdetin. Ne demek? 100 sopa.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 Sabe de bir tavaf kaç şart? 7 Sen bunu fazladan ibadet olsun, 9 yaparsan ne olur? Bozuldu gitti Saim 7 E bunu, efendim Arafa Arafat'a arafe günde çıkılacak Başka gün gittin Arafat vakfe, olmaz Bugün burada olursan ibadet Yarın burada olursan ibadet Değil Müzdelife bayram sabahı ibadet Vakfe sabah Başka günler gitsen o sabah namaz orda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 Fe en bagiyle o zaman sana gereken nedir? En yekûne qavluke, sözün de olacak, ve fi'lüke, davranışların da olacak, muvâfikalni şer şer'îh, şer'ata uygun olacak. İz, izil ilmu amelu, eğer bir insan ilim tahsil etse, yani tefsir, hadis, fıkhı ilim, bildiğimiz Kur'an ilmi, dinin. ve amelu, amel de yapsa, yani namaz, oruç, aç, ibadet, hepsini yapsa. Ama bilek didâ işşer'îh, şerata uymadan yaparsa ne olur bu dalalun sapıklık olur. Şerata uymadığı noktada ilmi de ameli de sapıklığa girer. Evet. Fem o zaman sana ne gerekir en la sakın aldanmayasın bir şathi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 Ben de zaten büyük bir evliya, seyyid falan bir şey. Dedim bugün dedi ki Cemal Hoca Efendi falan. Ben de Cemal de erkek adı ya. Ben de olur dedim yani erkekse şey falan şey değil yani. Fakat vaktimiz çok dar. Üçağa falan yetişeceğiz. Ziyarete gidiyoruz. Ama aynı oteldeyiz madem bir mübareğin duasını alalım falan. Benim <gülüyor> benim yanımdaki de bizim Farsçacı Murat Hoca falan. O da bana el kol ediyor, bir şeyler ediyor. Neyse bitti. Yahu dedi o kadın dedi ya. Ya kadın da nasıl bir şey? 400 kişiyle gelmiş hep bürokrat en yüksek seviyede bütün karıları ona bağlı. Türkiye'nin ileri gelenleri, isimlerini vermiyorum. Hepsi ona bağlı. Kadın diyor ki tesettürlülüğüm yok. Örtünmek farz değil. Örtünmek gerekmez diyor ya Allah'ın ayetini ikare ediyor. Gitmiş şeyden Amerika'da bazı yerlere Mevlevi şeyhi vermiş. Kendi Mevlevi şeyhiymiş. Baş açık velalercin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 Utlubul hayra indi hisanil ucuhi Hayır arıyor musun? Hayır. Ilim, hayır, dua, bereket. Yüzü güzel olanların yanında arayın. Her yüzü güzel olana da aşık olup da peșine dolaşmayın. Onu demedik. Hayır arıyorsan, yüzü güzel olanı, yani insanın yüzünde bir meymenet denen bir şey vardır. Fe ashabul meymeneti ma ashabul meymenet diyor Kur'an.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 Ve konuşmana bakarız. Şeratsız bir hareketlerim varsa, konuşmalarım varsa, e istersen kimden icazet aldın? Sağ al. Bana ne? Şerata uymayana biz uyamayız ki. Yine ne suluk? Yine ne suluk? adet tarik. Bu tarikatın yolunda ilerlemek, yekün bil mücadeti, nefisle cihad etmek, nefisle harp etmek suretiyle olur. En büyük cihad nedir? İnne cihaden nefsi, nefisle cihad.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 ama bin kilometre en sıcakta git deve yok bir şey yok bin kilometre gel Buna da dikkat edeceksin ne buyurdu o zaman <gülüyor> en küçük cihattan döndük şimdi Medine'ye geliyoruz herkes evinde rahat camide cemaatte ama en büyük cihata döndük dediler ya Resulallah bin kilometrelik bu zamana kadar bu kadar uzun yola gidiyor bu sahabe yani harp için Allah için bundan da büyüğü nedir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 Abdest aldığım şadırvanlarda ve yanımda gezen arkadaşlarda ve gittiğim yerlerde rastladığım insanlarda abdesti çok kötü görüyor. Cemaatimizin maalesef abdest sorunu var. Çok tehlike. Yani kuru yerler bırakıyorlar. Hadi farz bile bir kere, bir keresi farz ama kuru yer kalırsa o da olmaz ki. O da olmaz. Ki üç kere sünnet yapmak lazım. Güzel abdest almak lazım. Esme vuzu, bütün hadisler, Mentebez ve vuzu ihaza,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 ''İş zor'' ''Ve kat'i şehvetin nefs'' ''Nefsin şehvetini kesmek'' ''Nefsin kötü isteklerini kesmek'' için çalışmak'' ''Ve katli hevaha'' ''Onun arzularını öldürmek'' Bu nasıl olacak? Bir ''Biseyfir riyâzati'' Sen tarikata girdinse Şeriattan daha fazla gayret edeceksin Şeriatta Ramazan orucu varsa Tarikatta Başından üç, ortasından üç, sonundan üç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 Hepsi maşallah 180 okka ya. Tarikatı bitirmişsin. Nasıl oluyor? Biraz az ye. Riyazatla nefsin keseceksin. Ha, Hurş Devendi gibi olursan Allah rahmet etsin. Allah o Hurş gibi adam ben bir şey demem. Ay 120 belki kilo vardı 130 vardı. Ama yemek de yerdi. Vay maşallah yerdi ya. Yani. Resul Hoca derdi ki, "Hocam benim Allah selamet versin hocama." Rasulüce derdi yahu dedi bu adamda hiç bir keramette lüzum yok Niye derdik? Biz de talebeyiz o zaman Yahu dedi yatmadan evvel bilen ayran hayran içiyor derdi Bir leğen, leğen Böyle böyle böyle yok Ben görüyordum böyle kazandan gelirdi köyde Böyle lokur leğen lakur, lakur, lakur, lakur, lakur. Şimdi bu hayranı sen içsen Üç gün kalkamazsın sabah namazını da bırak Gece bir oldu mu İki oldu mu Koca dağ gibi bir de baksın yatak yorgan daha kalkıyor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 Söndürüyoruz. Bizim motor tutuşmamış ki. Bize verdiğin içeride kalır. Yanmaz. Yanmaz. Onun için bisinlik az yemek az içmek için. Çünkü mide bütün şehvetlerin kaynağı mide. Tenasürüz bunun şehveti nereden kaynaklanıyor? Midede. Karnı aç olursa açayı oynar mı? Oynamaz. Desen şu karıya bak der ki nerede bakayım? Gözümü fer yok. Gel horon yapalım.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 Ve insan helak olur gider ama işte kendini anlatsan hanıma anlatamıyorsun. Ona anlatsan çocuklar geliyor çocuklara anlatamıyorsun. İşte böyle bir dünya. Ama az yemek az içmekle manevi yolda ilerlemek çok çabuk ve kolay olur. Ama tabii ki hepten kuvvetten de düşmemek için. Biraz da normal yemek lazım. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma min amelni habbu illallahü teâlâ minel cuhi vel attaşı.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 Iba olur. Efdalikum indellahi, etvelikum cu'an ve tefekkuran. <gülüyor> Allah'in din de en kıymetliniz, açlığı en uzun süren, Allah ayetlerini tefekkür ve düşüncesi en uzun soluklu olandır. Bacarsın böyle düşünüyor. Niye düşünüyorsun? Zine zannedersin ki adam Allah'a düşünüyor. Meğer keçisi kaçmış onu düşünüyor. Hindi gibi düşünüyor. Dünyalık düşünceleri demiyor burada. Allah'ın ayetlerini, ahireti, böyle şeyleri düşünmek.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 Zaten biraz böyle sessiz dursan, biraz okusan, hanım hemen... ...iskillenir. Ya bir şey mi oldu? Bir soğukluk görüyorum. Ya biraz Allah'a düşen. Bırak bu işleri sen, ne Allah'a düşünüyorsun? <gülüyor> ya bu kadınlarla kaldık derde ya. Ya Allah'a düşünüyorum, de, inanmaz ki Allah'a düşündüre. Sen beni düşün der ya, sen ne Allah'a düşünüyorsun? <gülüyor> Senin der tefekkür, ne tefekkürü sen? Var bir bine, bir bit yeniği var der. Yani hakikaten Allah düşünüyorum desen de tutturamazsın. Yani. Sen de hanımından falan nasıl için şey, muhabbet yapacaksın? Allah artık ne bileyim hanım uyurken düşüneceksin yani. Şaşırdık <gülüyor> abi. Hanım uyurken kalk teheccüd kıl yani. Ne yapacağız? Bazı da kadınlar öyle, adam öbür türlü. Tabii kadının durumu daha zor. Şu kadın mutlaka kocası otur dedim oturuyor. Konuş dedim konuşuyor tabii.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 Amma kardeşim, hep beleş arıyorsun ya. Hep beleş arıyorsun. Fe allâhi yikûme bil ju'i vel ataşî şeytanın damarlarını daraltın. Geçiş noktalarını sıkıştırın. Şeytanı içinizde kapatın. Şeytan ne yapamasın? Gezme imkânı, fesat, fitne ve vesvese fırsatı bulamasın. Neyle daraltacağız ya Resulullah? Tabip sensin, hakim sensin. Her şeyi Allah sana öğretmiş. Biz bir şey bilmiyoruz. Bil ju'i vel ''Açlık ve susuzlukla şeytanın akış yerlerini daralt. Yani oruçlarla, az yemekle, iki öğün, iki öğünde de böyle çok az. Yani birden üçte bir hesabıyla. Böyle yaparsanız şeytan sizde cirit. Yerseniz çok, şeytan sizi esir alır. Aşar radıyallahu haya. buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ''Edimu'nkar habâbil cenneti tüfteh lekum.''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 Böyle şerata uymayan tarikatçıların şeratsız laflarıyla, uydurmalarıyla, asılsız kelimeleriyle, hurafeleriyle aşılmaz. Şeratla aşılır, sünnete ile aşılır, bir de riyazatla aşılır. Riyazat nakşi tarıkında işte 40 gün çileye girmek falan yok. Gerçi var idi. Bizim Efendi Hazretleri'ni, Alaedir Efendi hazretleri sokmadı Erbahine'ye.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 Azala azala azala günlük iki tane zeytine kadar belki de düşüyor. Günlük. 40 gün. Devamlı iki ibadet falan acayip bir şey. Zor bir şey tabii. Hatta Ali Adel diyor ki, yani tekke de biz girdik kaç kişi tefsirciyle, hadisçi dolu alimlerle girdik diyor. Ee, yani Şeyh Efendi onları, şey, <gülüyor> o kadar acıktılar da geceleri diyor bazı kere gizli gizli gidiyorlar. Koca alimler şöyle, komşulardan ekmek ve ekmek. Dileniyorlar yani, dayanamıyordu adamlar diyor. Yani tabi ki bu tasavvuf tarafını söylüyorum, şerahatta mecburiyet yok bunda da. Yani ne acayip bir şey değil mi? Koca alim fazıl adamlar ama Şeyh Efendi'ye de rezil için... ...ona da bir şey diyemiyor, gece mece gidip komşudan da ekmek alıp yiyormuş yani. Ben sabrettim derdi. Ki Ali Aydın de 140 okka yani. Gürbüzler, soyadları gürbüzler zaten. Yani yaratılış, çok çok az yer. Ama tabi vücut, bir de gürbüzlük ayrı bir şey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 Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Fi kulli lemhetin ve nefesin Adede ma vsa'hu ilmullâh Fii la la illallah muhammedur usulat desen Peșine dersen ki Fi kulli lemhetin her saniye Ve nefesin her nefes Adede ma Allah'ın ilminin kapladıkları sayısınca İşte o ne yetmiş bin ne 70 milyon, ne 70 katır trilyon Bunu ezberleseniz Her zaman kullanırdınız Fikülli <gülüyor> lemhatin Her saniye ve nefesin Alıp verdiğimiz nefes Adedema sihu <gülüyor> Allah'ın İlmullah, Allah'ın ilminin Kapladıkları sayısınca Allah ne kadar biliyor? Neleri biliyor? Yani o zaman O kadar sevap gidiyor Beraber yapalım bak la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah fi kulli lamhatin Ve nafasin adema wa siha Amin ya Rabbi bu, bugün ölenler şanslıymışlar bunlar. Hepsini hediyeledik ya Rabbi. Amin. Gökler yerler alamaz bunu. Bunu sevabını. Göklerle alemler alamaz. Sen bize de iman selameti ver ya Rabb. Sükhatime ver ya Rabb. Kelime şahadetle çene kapak nasip eyle ya Rabb. Ya Rabbi el alamin ve ehayr en nasirin alim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu ve selamü aleyhi. Murseline Muhammed ve alih ve sahbihi. Neseluka'l cennet ve na'udü bike minen nar. Allahümme a'şirka. Rida'ke vel cennet vel ve ve ve ma Amin ya Rabb hastalar acil şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ya Rabbi. İnallâhi ve innâ ileyh râciûn. Min hayrimâ <guim> sa'elekum Nebiyyuke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve na'ûzü bikam min şerri müsta'âdik الله Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l müsta'ânu 'alâ kel bâlâ. Lâ havle al lâ kuvvete illâ billâhil 'alîm'il 'azîm. Âmin. Allâhumme na'cülke min'l kulli 'âjili ve 'âjili mâ 'alimnâ minhu ve mâ lem kulli Băi, al-aqwa te-o roșada, l-am rabbinat inam l nurana, kul Ve alâlihi ve sahbihi Dua'larımızın kabulü ve hayırlı muradlarımızın husulü için Assalâtu vesselâ Aleyke ya Resûlullah Assalâtu vesselâ Aleyke ya Habibullah Assalâtu vesselâ Aleyke ya Seyyid el-Eveline ve l-Âakhirine Rabbil izzeti ammâ Ve Rabbil Habibullah sallallahu aleyhi ve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 Onların alacağı ölçekle kimse sevap alamayacak. En büyük ölçek onlara. Ona göre bunu da ara sıra yapıyor unutmayalım. Sonunda bu da meclisimizin hitamı olsun. Hitamı misk olsun. Dünyanız ahiretiniz mamur olsun. Amin. Öldüğünüzde kabirleriniz misk olsun. Misk dolsun. olsun. Cennet cemalullah manzaranız olsun. Amin. Amin diyendileriniz. Ne azad olsun. Amin. Amin. Amin. Ve, ve sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed ve aleyhi ve sellem